1174 numaralı konu Hazreti Peygamber'in gece namazında Kur'an okuyuşu hakkında Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Evet, Hazreti Ayşe'ye bazı kimseler bir gecede bir veya iki defa Kur'an'ı okurlar denildi. Hazreti Ayşe onların okuması okuma sayılmaz. Ben Hazreti Peygamber ile gece namazına kalkıyordum. Hazreti Peygamber Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini okuyor ve nerede tehdit ayetleri geçse muhakkak Allah'ın rahmetine sığınıyor ve nerede de müjde ayet geçse, orada da Allah'tan niyazda bulunuyor, lütuf ve ihsan diliyordu, dedi.